Merhabalar Uğur Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, kan devam ediyor, hafta sonu geçti. Aradan Cuma günü en son bir araya gelmiştik yayında ee, sizlerle beraber. Evet, pazartesi ufak bir yoğunluklar vardı ee, bizim tarafımızdan. Tahmin ediyorum ki sizin zaten doğal şu anda yoğun olmanız. <gülüyor> Dolayısıyla ancak bugüne denk getirebildik ve yoğun bir program mı olacak diye de düşünüyoruz gözdeli. <gülüyor> kara kara <gülüyor> evet. esasında. Buyurun. 5 gün geçti aradık. Zaten <gülüyor> e, zaten biliyorsunuz kan 12 güne e, bayağı bir sinema dünyası için çok fazla işi sıkıştırmaya evet. çalışan bir festival. Evet. E, biz de 4 gün görüşemeyince e, bu arada e, toplam 12 film gördük. Yarışma filmlerinden e, bir de ötekileri düşünün. Evet. E, siz de son konuşmamızdan beri, bu yana da sadece en azından 8 tane de yarışma filmi geçmiş. <gülüyor> e, görmüşüm. Bir tane de yarışma dışı ve 4 tane de düzen etmek istediğim e, belli bir bakış e, evet. filmi var. Evet. İsterseniz hemen kronolojik sırayla yani gösterelim sırasıyla tamam. e, kısaca tek tek filmlerden söz edeyim. Tamam. E, ilki sizlerden aradıktan sonra e, yeni nesil önemli Fransız yönetmenlerden Alain Depressen'in Amerika'da çektiği ki Fransızlar arasında yayınlaşmaya başladı. Yarışma dışı Guillaume Cane'nin filmleri iki kelimeyle değineceğim birazdan. Arnavut Peşi'nin Amerika'da çektiği Jimmy Pee bir ova yerlisinin psikoterapisi isimli bence bir hayli ilginç bir film izledik. Hı hı. Bu filmde 2. Dünya Savaşı sonrasında bir Kızıl Kızılderili kökenli askerin savaşta yaralanıp Amerika'ya döndükten sonra içine girdiği ruh ...Ruhi Bunalım'ı düzeltmek üzere bir askeri hastane var Auckland'da... ...Kansas'ta pardon Topeka isimli küçük bir yerde bir asker, ünlü bir askeri hastane var... ...Buranın başındaki tanınmış bir psikoterapist, psikanalist, psikiyatri... ...Fransa'dan Georges de isimli çok tanınmış, olaylar gerçek... ...çok tanınmış bir psikanalizi ve antropolog getirtiyor... Hı -hı. Çünkü bu askerin çok özel durumu var delik Köken'den ötürü. Hı -hı. Ve bunun etrafında son derece ilginç e, bir hikaye izledik. E, Başrollerinde Amerikalı asker olarak Benicio Del Toroğlu'nu, Fransız doktora da bir Mathieu Amal'deki canlandırıyorlar. E, gerçekten e, festivalin e, ilginç, e, kayda değer e, filmlerinden biriydi. Hı -hı. Evet. ...aslında girişte söylediğimi arzu ediyordum ama fazla ilerlemeden söyledim. Bu seneki festivalde bu 12 film içerisinde... ...şu ana kadar bizi geçen seneki 1-2 filmde olduğu gibi... ...Amur'da olduğu gibi hı hı. veya bir Bakış bölümünde olduğu gibi... ...çok çarpan, henüz sarsan filme rastlamadık. Henüz Ancak buna rağmen ortalama hepsinde yüksek. Yani gerçekten bu senenin ortalaması... E, gerek tanınmış isimler gerek daha az bilinen isimlerin filmlerinde e, oldukça kaliteli bir seçim var ancak dediğim gibi olan üstü e, sevebileceğimiz bir şey e, bir filmle karşılaşmadık <gülüyor> şimdi e, devam etmek gerekirse e, biliyorsunuz bir önceki programımızda sanıyorum e, Japon e, bir yönetmenden söz etmiştik ancak e, iki e, Japon yönetmen var ikincisi Sizlerin de aslında en azından Nobody Knows, ve çocuklar üzerine dayanan hikayeyle alakalı bir tahmin ettiğim veya I Wish daha iki sene önce yapılmış bir film. Bunlar Türkiye'de çıktı mı bilemiyorum. Ancak Kore'de İra Kazu, <gülüyor> bu kez e, baba, babasının oğlu diye çevirebileceğim Like Father Like Son isimli son derece insancı oluyor, şiirsel çok hoş bir e, film de geldi, uzun metrajlı film de geldi. Ve yine çocuklardan çıkarak bir hikaye anlatıyor. Bir çok oldukça başarılı bir aile, aile vakti yerinde. Bir de daha orta haline bir aile. aile. Bunların çocukları 6 yıl önce bebek doğdukları sırada hastanede karıştırılıyor. Kasıtlı karıştırılıyor ama o birazcık daha uzun bir hikaye. Fakat evet, karıştırılıyor. Aile 6 yıl sonra bir kan babesiyle bunu farkına varıyor. Ve özellikle zengin olan aile kan bahanı e, yasal bir bahane ederekten çocuğunu geri almaya çalışıyor. Bunun etrafında e, Kore'de e, ilginç bir, bir e, bugünkü Japon toplumunun sosyal yapısını yansıtan, eleştiren olduğu kadar son derece insancıl, şiirsel e, bir filmle geldi ve bu filmden de oldukça memnun kaldığımızı desirle belirtmek isterim. Evet, konu itibariyle biraz melodram gibi ama siz taraftaki kan evet, evet, de zaten evet. en duygu yüklü eser olduğunu söylemişsiniz. Şimdilik en yüksek beğeni toplayan film de olmuş. Biraz önce söylediğiniz gibi evet. zaten. Biraz sonra vaktimiz kalırsa karşılaştırmalı tablolardan ilk ön fikirleri ön tahminleri vermeye çalışacağım. Ancak herkesin şu anda üzerinde birleştiği en iyi film diye birleştiği Amerikalı Etan ve Cahil biraderlerden Koyen biraderlerden evet. geldi. Hı. Evet Inside Love in Davis Hı. gerçekten e, her anlamda çok temiz bir işçilik. Son derece profesyonel bir e, yak yaklaşım. Hı. Senaryo çok başarılı. E, Başrolde benim açıkçası daha önceden e, ismini kendisini hatırlamadığım e, Oscar e, Isaac isimli bir e, genç oyuncu var. Hı. Oscar Isaac e, bir folk birazcık rate, birazcık başarısız bir folk şarkıcısı. Greenwich'te sürünüyor 1961 yıllardan ve de onun etrafına kurulmuş birazcık o dönemin şarkıcılarının, o dönemin o dönemin prodüktörlerin hayat esaslı son derece hoş evet. bir komedi. Evet. Yani Koyan Birademlerin her zamanki çizgiden uygun ve ...neredeyse şu anda bir konsensüs, bir anlaşma, bir uzlaşma var. En iyi film olarak o gözüküyor şu anda herkes tarafından. Hı -hı. Ama bu filmin de yani e, açıkçası Koenler'in en iyi filmi olmaktan... ...bir Barton film olmasından, bir Fargo olmaktan... ...tübrik Lebovski'nin çok uzak. Evet. evet. Bir başka film, bu birazcık sürpriz bir filmimizdi açıkçası. Çünkü bana kalırsa şu ana kadar gördüğümüz e, yarışma filmleri içerisinde yaratıcılık veya yenilikçilik yenilik arayan bir yönetmen olarak sanırım 1975'ten beri Pantelim Festivali'ne hiç gelmemiş olan bir ülkeden gelen bir yönetmen var. Hollandalı Alex Van Varmert'in. Korkman isimli e, filmi e, aslında bugünkü yaygın egemen değerleri alt üstü edecek e, bir yaklaşımda. E, iyi ile kötünün şeytanla tanrının e, inançlarla inançsızlığının içi çekirdeği ve de e, toprak altında e, saklanan başlangıçta kloşar, serseri sandığımız 3-4 kişilik bir grup e, neredeyse cadı avına benzer bir şekilde e, bir takım e, Amerikalılar tarafından Hollanda'da yaşıyor, geçiyor. Yani Hollanda'da tarafından kovalanıyorlar öldürülmek amacıyla. Sonra kaçmayı başaran bu üçlü e, serseri diyebileceğim grup aslında e, bir cins... E, bir yerden, başka bir alemden gelmiş insanlar. Zaten filmin başlangıcında şöyle bir alıntı var. Onlar yeryüzü, yeryüzüne bizleri e, güçlendirmek için geldiler diye bir alıntı var. Hı. Film ilerledikçe kimler yani klasik bir aile var bu ailenin içerisine girmeyi başarıyor. Bu küçük grubun nereden geldikleri belli olmayan ve de belli bir katolik ve tutucu kesimin yok etmek istediği başlangıçta e, bu grup bir ailenin içine girerekten O ailenin içinde ufak ufak Önce kadını, anneyi sonra çocukları Ele geçiriyorlar ve Amaçların daha büyük bir ele geçirme Bir dünyayı bir inançlar değeri Yaratma olduğunu Hissediyoruz Ancak öyle bir usta e, Senaryo var ki karşımızda Film geliştikçe e, iyi'nin kimler, kötünün kimler e, Bir takım aşamadık şeyler de var Yani sunumsal tarzlılıklar gibi Ancak her durumda Alep Spahn'ın, e, filmi bu senenin sürpriz ve e, bir anlamda yenilikçi filmi. Evet, not ediyoruz o zaman. <gülüyor> e, e, Baldız diye bildiğimiz uzun bir süre Eski Cumhurbaşkanı'nın e, e, eşinin yani e, Sarkozy'nin eşi, şarkıcı Carlo Bruni'nin e, kardeşi Valeria Bruni Tedeşkin, sanıyorum Türkiye'de tanıyorsunuz. İyi bir oyuncu, iyi bir yönetmen, tiyatrocu hı hı. aynı zamanda. Hı hı. E, Valeria Brunitedeschi aslında üçüncü uzun metrajıyla geldi ve İtalya'da bir Şato isimli e, filmde. Ben şahsen filmi oldukça ilginç buldum yine. Her ne kadar Valeria e, Brunitedeschi daha önceki filmlerine benzer, yani e, hayattan bunalmış, orta yaş krizlerini yaşayan, sanatçı e, zengin, keyfi yerinde olmasına rağmen morali bozuk bir genç kadını oynuyorsa da bu kez de e, ...bir yerde belki karşılaştırma doğru olmaz ama gözünüzde canlanlanması için... E, bu diyalog filmleri gibi kendini tekrar eden ama her seferinde biraz daha farklı olmaya çalışan... <gülüyor> ...kendisi başrolü oynuyor e, ve de e, başrolleri Louis Garel ki aynı zamanda gerçek hayatta kendisinden 14-15 yaş daha küçük sevgilisi... ...filmin içinde de aynı rolleri oynuyorlar, yaştır, daha yaşlı bir kadın, daha genç bir erkekle beraber... <gülüyor> Hoş bir hikaye ama çok da önemli bir film değil sonuç olarak. <gülüyor> evet. Bir sizin Türkiye'de gene bildiğinizi tahmin ettiğim bir Japon daha var. Biraz önce yanılmışım çünkü Çinli yönetmenin filmini size daha önce anlatmıştım. İki evet. Japon'dan ikincisi şiddet filmleriyle tanıdığımız Takashi Miike. Takashi evet. Miki tahmin ediyorum Türkiye'de birçok film gösterildi. Mesela Lesson of, Ayub, Lesson of Let's Not The Evil veyahut da Ninja Kid bunlar Türkiye'de gösterildi sanıyorum şiddet filmleri bu kez yine ilginç bir şey, bence ilginç çünkü hiçbir sene aşağı yukarı bu kadar ortalama eleştirmenlerden farklı düşündüğüm bir film olmamıştı bu şu anda festivale en az bitmeye beğenilen film Takashi Mike'nin Hasır Zırh Kalkan Hı. Asır Salka Shind of Stroll isimli e, filmi. E, bir anlamda şiddet ancak ben bu şiddeti bir anlamda Kursana'daki e, bir takım e, ögeleri, şiddeti belli bir klasik yaklaşım gördüm. E, fakat e, eleştirmenlerin çoğu e, böyle bir görüşü paylaşmıyor. Şu ana kadar testimlerin en kötü filmi diye deniliyor. Hı. Dolayısıyla taktıkmak istemiyorum. Ancak <gülüyor> şu kadarını söyleyeyim. E, bir iki çocuk küçüğün e, hırzına geçerekten oldu kötüci bir şekilde onları öldüren bir adam yakalanıyor. alıyor. Bir ikinci küçük kızın dedesi milyarder ve bir e, milyar yen teklif ediyor bu adamı öldürecek olanı. Polisi ve bir grup adil e, ve polis e, çok e, cesur polis bu adamı adalete teslim etmek için bulunduğu yerden bu cani adalete teslim etmek için bulunduğu yerden getiriyorlar. Ve bu arada başlarına gelenler maceralı. <gülüyor> Shield of Straw evet. e, Bugün Amerikalı büyük isimlerden bir tanesini gördük. Steven Soderbergh, hmm. e, *Behind the Camera* isimli e, filmiyle karşımıza çıktı. Ve inanın e, ismine yaraşır. Yani şeyden yalanlar ve videodan bu yana ben benim gördüğüm belki *Ocean's Thirteen*, filmleri dahil olmak üzere *Solaris* gibi veya Grace Anatomy* dahil olmak üzere hmm. Soderbergh'in uzun zamandır duramadığı bir, başarılı bir film ee, bir the Counter-Ebra ee, Şamdanların Gerisinde e, isimli filminde hı hı. E, başrolde e, Türkiye'de çok yakından tanıdığımız iki oyuncular Michael Douglas ve Matt Damon ee, 1960'lı yılların e, 70'li yılların e, Liberace isimli çok ünlü bir Amerikalı piyanist, çok popüler bir piyanistinin e, Liberace, Liberace isimli e, piyanistin hayatını dönemini canlandırıyor ve son sevgisi eşcinsel kemizi, son sevgisi McDonald'a oynuyor. Michael Douglas açıkçası şu anda herkesin altın palmiye e, adayı diyebilirim. Hı. Mükemmel bir performans, mükemmel bir e, kompozisyon çiziyor. E, gerçekten uzun zamanda Michael Douglas'ı bu kadar başarılı hatırlamıyordum. Hı. Bir başka yine büyük isim ve bizi hiç dış kırıklığına uğratmayan e, çok çok e, beğendiğimizi söyleyebileceğim bir isim Paolo Sorrentino'nun yeni filmi La Grande Bellezza Büyük Hı -hı. Güzellik Hı -hı. Bu filmde adeta başta film olmak üzere Bir takım ustaların Roma kentine yaptıkları yaptıkları bir takım eserlerin filmleri Roma gibi, Vita gibi Eserlere adeta bir, bir omaj, bir saygı var Hı -hı. Başrolde 4 sene önce e, Dimo'dan tanıdığımız ve Kandan Müslü özürlüğüyle e, gelmişti. Tony Servillo var. Neredeyse fetiş oyuncusu. Çok çok güzel bir kompozisyon çiziyor. Yani o da ikinci adayımız diyebilirim. Evet. E, bu bir gazeteci yazar. Çok da zengin aynı zamanda. E, şimdi jet sosyetesi içerisinde yaşıyor. E, Roma'nın e, kolesyuma bakan enfes bir e, binada oturuyor. Burada sürekli partiler veriyor. Fakat adam e, tırnak içinde ukala. Fakat son derece kritik ve kendi toplumunu, kendi içinde yaşadığı küçük alemi çok çok iyi eleştiren ve bu arada herkese bir takım felsefi ve ahlaki dersler vermeyi de ihmal etmeyen, Hı -hı. kendisi de o kadar olduğum lazım, önceden, <gülüyor> oldukça bizi tatmin eden bir film diyebilirim. Çok hoştu, komedi olarak başlayıp giderekten daha biraz daha karamsarlayan, Biraz daha düşündürücü bir hala, falan, hala alan bir, bir film. Sonun serviyo gerçekten çok çok iyi. Çok güzel bir roldü. Hı. Çok memnun kaldık diyebilirim. Hı. Ee, Hı. Eğer Hı. sorunuz varsa almaya çalışayım. Yoksa evet, e geliyoruz. Belirli bir bakıştan birkaç film söylemek istiyorum. Tamam. Muhtemelen belki benim soracağım film de onlardan bir tanesi olacak. Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Bugün sanırım Clare Dönin'in e, Busters isimli filmi de gösterildi. E, i̇zleme şansınız oldu mu acaba? E, belirli bir bakışta gösterildi ve yarım saat önce o filmden çıktım. Çok güzel. <gülüyor> ee, i̇sterseniz oradan başlayayım en daha hiç kimselere yeterince paylaşmadım e, görgülerimi veya e, gözlemlerimi veya e, görüşümü. Hı hı. E, film hı. E, sanıyorum Clarendon'in yıllar ilerledikçe estetik yanını güçlendiren bir yönetmen ve e, bu film e, bu, bu, bu anlamda çok çok başarılı. Bu film gerçekten Clarendon'in filmlerini anlaması izlemesi daima zordur ama hı hı. bu kadar e, çetsefil bir yapı. kadrosu var e, filmin ilginç bir kadro fakat e, inanın filmi <gülüyor> takip etmekte yani kimin nereye kadar aklı e, tam ne yapmak istiyor e, yeterince gerçekten yakalayamadık e, diyebilirim e, filmi fakat yani bir bütün olarak e, e, Flerden'in o, o şiirselliği şiirsellikle birlikte verdiği kendince e, bitirdiği şiddet Hı -hı. Yani bunlar Bunlar bizi yeterince tatmin diyebilirim Hı -hı. Eğer vaktiniz varsa Belki biraz daha açabilirim filmi ama Hı -hı. Bir es iki tane ilginç başka film var ondan Lütfen öyle yapalım işte, tamam. Hangisini tercih edersiniz? Devam edelim hangisini hangisini tercih edersiniz? Tercih. Bilmiyorum. Evet, evet. mesela Bilmiyorum Gözde'ye soralım Ben sana London'la Chi Chiara ve Mastroianni tamam. Başrolleri paylaşıyorlar Evet bir e, ailenin kurtarıcılık konumunda densen London, çünkü gemi kaptanı da ailesinde bir takım olaylar olduğunu öğrenince gerisin geriye e, Fransa'ya dönüyor, e, Paris'e dönüyor. Hı. Ve de e, kız kardeşinin e, kızı ortadan kayboluyor, çok sorumlu. E, geldiği evin alt katında muhtemelen eski sevgilisi, bütün bunları birazcık e, ihtiyaklı konuşuyorum. Çünkü tam olarak kişilikler kimlere ne kadar yakın bilemiyoruz eski. Bu eski sevgilisi yaşlı bir adamla evlenmiş, ondan küçük bir çocuğu var. Dedi bu belli mafya ilişkileri içerisinde. Ve böyle bir takım entrikalar iç içe geçmiş vaziyette. Hı -hı. Bu arada tek çıkartabildiğimiz şey, Vincent Landon'la Chiara geçmişten kalan bir aşkların oluşu. Ve aslında yaşlı bir Mastroyan kocası da bunun farkında. Film en genel tabahtırla böyle, Hı -hı. E ondan önce ilginç bir bilmiyorum bu yeterli mi sizin için veya evet, evet. fazla. Evet evet. Çok da zaman yok aslında devam edebiliriz tabii. Bu bir, bir birkaç dakika daha o zaman birkaç dakika da hangi işi şey yapıyor? Göremedim fakat Tritipa'nın e, limaj mankantı e, kayıp mı? görüntü imaj isimli filminin şu andan satran regarın en iyi filmi olduğu hatta bu senenin en dinlenen biri olduğu söyleniyor. <gülüyor> Onun hakkında bir şey söyleyebileceğim. <gülüyor> Ancak e, Valeria Golino'nun niye resimden bahsetmiş miydi hatırlayamıyorum. Ee, bu güzel yıldız ilk kez kendisi bir film çevirdi. Evet geçen hafta ee, biraz bahsetmiştik daha doğrusu geçen tamam. soru işimizde. O zaman Hı -hı. bir genç Fransız yönetmen Rebecca Azulatowski'nin Grand Central isimli büyükler e, santralde çalışan e, bir işçi bir grubu etrafında yaptığın ilginç bir film var. Taher e, Rahim başrol oynuyor bu filmde Lea Seydou ile birlikte ve de e, filmin konusu aslında işsiz, hapisten yeni çıkan bir genç, daha ayrı kendi para kazanacak iş arıyor ve de bir takım rastlantılar sonucu e, bu e, İktidar Santral'da çalışan bir ekibe dahil oluyor. İktidar Santral'da iki tür tarzda çalışan insan var. Bir kadrolu devlet memuru şeklinde, bir de yarı kaçak diyebileceğim, kontratsız veya parça başı çalıştırılan grup var. Bir e, filmin başarısı bence, bu iki e, grubun ustalıkla farklılıklarının altını çizilmiş olması ancak film esas olarak e, başka bir adamla orada çalışan bu kaçak ekibin sorumlusu diyebileceğim kaçak değiller. Ancak e, e, muğlak koşullarda çalıştırılıyorlar. Tesmiyetleri var ama hemen hemen hiçbir sosyal korumaları yok. Hı hı. E, buradaki ekibin başındaki adamın sevgilisiyle bu genç daha rahim arasında bir aşk doğuyor. Film aslında hiç için geçmiş vaziyette bu nükleer e, santralde çalışanlar, nükleer santralın riskleri ve de o ikinci sınıf, ikinci sınıf proletaryo muamelesi gören insan arasındaki ilişkiler, kıskançlık, sevgi, aşk vs. onun üzerine de oluyor. E, oldukça ilginç bir film. Hı -hı. E, Çinli e, Flora e, Lau'nun Benz Dönüşümler veya Dönemeçler diye bir filmi var. Hı -hı. Aslında bu da üzerinde biraz durmaya değer bir girdiğim. Bu da belli sınıfsal farklılıkları ortaya koyuyor. Hı hı. Ee, Hong Kong'da yaşayan bir, e, bir e, genç şoför zengin bir ailenin yanında özel şoför olarak çalışıyor. Ve de e, karısını ikinci çocuğuna hamile olan karısını Hong Kong'da e, sınır olan Shenzhen eyaletinden Hong Kong'da kaçak getirmeye çalışıyor ki... ...hem ikinci çocuk e, yasağından kurtulsun içinde mevcut olan hı hı. hem de çocuklarına gelip sağlam bir gelecek hazırlasın diye. Fakat beklenmedik şeyler oluyor. Patron ıslah ediyor ve bu arada e, hayatın akışı ve usta bir takım e, e, bağlamalar filizlemelerle e, oldukça hoşlandığımız sürpriz bir film geldi. Uğur Küç. Hani o... Teşekkür ediyoruz. Aslında benim aklımda şey sorusu da var. Belki e, zamanımız artık kalmadığı için bir dahaki programda konuşuruz. Bu Kamera Doğ Agnes Varda'nın başkanlığını yaptığı e, evet. bu sene seçki sanırım bahsetmeye değer bir seçki aynı zamanda o da. Filmleri başladı henüz bilmiyorum. Tabii e, ki başladı. Çünkü bütün e, kategorilerde gösteriliyor filmler. Hı hı. Hem e, belirli bir bakışta hem hatta e, şeyin e, resmi e, yarışmanın içinde her sene oldu. Şu anda tam hatırlamam ama ilk film yok galiba. Hı hı. Ancak çeşitli kategorilerin içerisinde var. Anladın mı? ...hem onu, bunun bunu notumu alırım ama... böyle konuşmamı istediğiniz başka şeyler olursa... bu defa çok film dirikmişti... ...lütfen bana yazın, sen tamam. de ona göre... ...biraz daha hazırlık yaparım. Tamam, şahane. Ee, ama e, taraftaki son yazınızı... ...şey diye bitirmişsiniz, yağmurlar kesilmedi... ...ama şenlik, şenlenmeye başladı diye bitirmişsiniz... Ee, Özellikle Kore, İda, Hirakuzu ya da e, Koen Kardeşler, Sorrentina, Kule, evet. ya da Sodenberg filmleriyle aslında bir şenlendiğini bir kere daha sizden almış olduk. E, çok evet. teşekkür ederiz. E, ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Yakın... Açık Radyo dinleyicilerine sevgiler selamlar. Sizlere kolay gelsin. Çok Yakın sağ olun. Görüşmek, üzere. İyi görüşmek Görüşmek üzere. üzere.